الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا Ağodüb Allah Semiyuğül An soğra diyor Allahu azim Allahu menfaena min'l-Kur'an'il-azim tebarik lana fi'l-hamdülillahi rabbil alamin Estağfirullah el-hayy el-kayyum hasaddukum bil-hayy el-kayyum alladhi la yamut ve İmam Gazane Hazretlerimiz geçen son kalan bu dersin geçen hafta demiyorum son derste şeyh bulan şeyh bulmak zordur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 Ben çok edepsizler gördüm. Zaten bu edebi nereden öğrendin demişler, edepsizlerden öğrendim demişler. Efendi'ye hizmet ediyordu bir antika biri. Şimdi antika oldu biraz. Hala da durur. Efendi cübbesi soruda diyor, cübben yok diyor, Efendi cüppesini giyiyor. Ya Şeyh'in cübbesi giyili mi? Yani Efendinin başından almadı sarığını da, orada sarığın duruyor kenarda fazla. E sen şey Efendi'nin sarığını alıp nasıl takıyorsun ya? Edep ya! Öyle var. Ee, yani nafile namazı bile diyor yanında kılma diyor geç arkalarda kıl yani kendi başına kıl şey efendinin yanında durma ee, nafile namazlar onun zorunda yani böyle hani zaruret olur başka tabi yer yoktur başka temiz yer yoktur mecbur orada kılın Sünneti öğlenin son sünneti kılıyorsun o ayrı bir şey ama müsaade yer varsa geri geç ondan sonra şey Efendi'ni emrettiyse gücünün yettiği kadar talkatin yettiği kadar amele. E nasıl evliliği almışlar bu zatlar? En büyük Allame-i Canlar, Halid-i Bağdadi gibi zat. Gidiyor Abdullah de evliliği hem de manen gönderiliyor, hem de o da onu karşılattırıyor. O öyle oldu halde. Kaç zaman tuvalet temizlettiriyor. Dünyanın en büyük alim o zaman Halid-i Zülcenay, zahir ilimde. Ama tuvaletler temizlettiriliyor. Bu tasavvuf böyle bir olur. En ben hocayım, ben Şeyh'imden daha alimim, daha iyi Kur'an okuyorum, falan falan. Bunlar senin üstünlüğünün sebebi midir yani Allah'ın dinde? Takva dedi. O zaman ne bilesin? Madem ona mürşit diye intisap ettin, o zatın senden faziletli olduğunu itikat ettin, o zaman ona göre et, ona göre davran. Bazı verilen e, yani kendileri seyit oldukları için Şeyh efendilere gittikleri zaman e, ne dediler? İşte, Seyit olduğunu söylemediler. Niye söylemediler? Seyit diye o zat ona hizmet vermez. Halbuki o da manen yetişmek istiyor. Seyit de olsan tasavvuftaki dereceleri aşaması ki Seyitlik, çalışmakla olur. Bu sefer ne yaptı? Gizledi falan. Sonra Şeyh Efendi onu keşfetti yani. Keşfetti dedi, e, baktı gibi hizmet vermiyor buna. Tuvalet temizleme vesaire, istiyor ki can atıyor. Efendim, dedi bizden niye gizliyorsunuz el olduğunuzu? Beyt'ten e dedi, efendim siz bize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 Vardı bir tane şurada eski. Değil mi? Bayağı bir işler karıştırdı yani. Sonra Erbakan Hoca'nın hükümetini ondan devirdiler işte. Adam, şeydim diyor. Şeyhim dedi yetmedi. Sonra şeydi, hadi şeyh diyelim çalıştın şeyh oldun. Şeyit nasıl olacaksın ya? Anana babana bağlı. Allah Allah. Adam Seyid değilken Seyidim diye atladı ya. Daha dünya kadar böyle adam var. Şeyh değilken şeyhim diye. Şeyh efendiye giderken onun bunu selamını götürüp de hürmet görmek isteyen, öbürü RM tuvalet temizlemek istiyor, vazife almak istiyor. E tasavvuf mudur? Efendim, ondan sonra ihtiramul batın. İhtiramul batın yani kalben hürmet. Kalben hürmet nedir? Zahiren önünde yerlere yat yatarsın ama kalbin itiraz ediyor mu etmiyor. Mu? Şimdi bir adam gelir şeyh efendi ona hürmet eder.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 E sen de o bilir. Belki senin imtihanın bitmedi. Sabırlasın, anıyorsun. Bir şey efendinin müridi azmış. Birkaç kişi geliyormuş tekkeye. Eskiden tekkeler çok olurdu karşı karşıya. Şeyhler çok. Allah'ım ya, Allah, Allah kabullen nur eylesin. Amin. Ondan sonra e, müridi de bir tane var. iki tane, üç tane var. Gelen giden çok da, hizmette bir kişi var. E bütün hizmet buna düşüyor. Adı da Ahmet imiş. Yani Alaaddin Hazretlerinden nakken bunu anlatırlar. Ve sonra şey efendiye demiş ki efendi hazretleri ya karşı gidelim doluyor taşıyor. Bize bir gelen yok ya. Sifta yok. Biz hak üzere değil miyiz? Evladım sana ne ya? Sen bana itikat ettin mi ettin? Ne derslerimizi yapıyoruz. Zikirlerimizi yapıyoruz. Gelen olursa buyursun. Gelmeyin de zorla mı getireceğiz? Başımıza iş aramayalım ya. İbadetimiz ne meşguluz şurada? O ne olur duaat, ne olur duaat, artık mübarek de e, dayanamadı işte. Neyse, dur dedi ben dedi madem çok İkbal kardeş çok istiyorsun, ben dedi dolduralım bu tekey madem. <gülüyor> Nasıl yapacağız? On sonra gitti işte şeyle e, çarşıda pazarda bütün milletin gördüğü bir yerde kuş bu ne var böyle bir kuş aldı. Ondan sonra küçük kuş kafasını koparttı böyle oof falan Hızır aslanım. Çocuğun kafasını kopartması gibi, Kur'an-ı Kerim'de bile geçer. Koparttı kafasını, ondan sonra adam ne yapıyorsun ya, benim malım bu falan. Ondan sonra öbürü şöyle oldu, dedi pazar toplandı bütün. Ondan sonra Bismillah dedi, yapıştırdı. Allah'ın izniyle tabii bunlar. Mucize de Allah yaratan Allah, keramette de yaratan Allah. İsa Aleyhisselam yaratabilir mi? Yaratamaz. Ama İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Çamurdan kuş sureti yapıyordu, fıt diyordu. Şey yapıyordu. E, mucize olabilen her şeyi keramet olması da elisünde sünnete göre caiz midir? Caizdir. Caizdir. Çünkü her iki halde de yaratan ancak Allah'a Allah Velisine de verir, nebisine de verir. Ama nebide mucize şarttır. Çünkü milleti inandırmak için göstermesi lazım. Velide keramet şart değildir. Bunları böyle anlamak lazım. Bütün milledir. De... Aa Ahmet'in şeyhi kuşu kafasını yapıştırdı ya. Ne evliyaymış biz bunun tekkenin önünden geçtik. Sağdaki soldaki tekkelere gidiyoruz. Bu ne büyük evliyaymış. Doldu, taştı. Ne yemek yetiyor, ne çay yetiyor, ne çorba yetiyor. O Ahmed'in canı çıktı. Tek hizmetiyor Sabah, akşam gelen, giden adam farzları zor kılıyor. Sünnet, nafile, teheccüd bir şey kalmadı. Adam ayakta uyudu. Bu neymiş ya dedi bir şey efendine huzur üzere. Ders yapıyorduk, zikir yapıyorduk. E sen istedi, işte evladım dedi. Efendim yok ya dedi. Eski hal daha iyimiş dedi. Öyle mi evladım? Kaçırmayın da biliriz dedi. Gitti bir işken bir şeyler aldı. İçi böyle, birkaç kademeli böyle o bağırsaklar bilmem neler. Onları cübben içine sardı. Kaçır kucur ediyor, içine su mu koydu? Ne koyduysa ses çıkarıyor. Yellenme sesi gibi falan. Ondan sonra bir namaza durdu. Bütün cemaat arkasında inerken çıkarken. Bayağı sesler çıktı falan. Cemaat bu ona baktı, ona baktı. Falan. Allah Allah! Ahmet'in şeyhi dediler, cık, bilmem neye de, de. <gülüyor> deyip yani Kıldırdın namaz. Ne olacak? Yine Ahmet tek kaldı. Sabah namazında kimse yapmadı. İşte lafın tamamını söylecek güzel olacak ama söyleyemiyorum. <gülüyor> Evladım dedi, bir üfürükle gelen bir bilmem neyle gider dedi. <gülüyor>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 Halbuki öyle bir şey de olmadı ama, mevzu bu. Onun için, şeyh bulmaktan da zor ona hürmeti becerebilmek. Sizin diyorsunuz ki ha, efendi hazretlerini devamlı görebilsem. Efendi hazretleri aşırı ahlaklı bir zat olduğunda, çok aşırı merhametli ve rahmetli bir zat olduğunda, benim gibiler onun yanında durabildi. Yani belki de al Efendi yanında çoktan kovulmuştu. Çünkü o biraz daha celalliydi ve keşif eder ve bir de suratına da vurur gece ne yaptığını, sabah Alaaddin Efendi o ondaki keşif acayip bir keşif anlattım size Halit de değil hanımı da efendi babanla Alaaddin Efendi çok sevdiği bir ifadiydi efendi hazretleri Ziyaretten bile gittik kapılarına kadar bandırmadan ya? Kaz aldı, gelirken bandırmadan buraya tekkiye hediye getirecek. Alaedir Efendi Hazretlerine, işte kendilerinin tavuğu var, kazı var. Kaz aldı gitti, kazı da orada neyse, dedi ki bu da dedi senin butuna ne kadar benziyor bunun butları gibi, kaza bir laf etti. Kaz hayvanına, gösterirken böyle bir laf etti. Sonra da geldi tekkiye, getirdi hediye, Alaedir Efendi Hazretleri dedi ki, sen bunu dedi hanımının adında biliyorum da demiyorum.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 Bizim kötü, yanlış var. Çoluk çocuk ben 5 yaşından 7 yaşından çok geli gelişler yapmışımdık çocuğum da. Ama şimdi her şey böyle olur mu? Olmaz. sen sensin diyorsun ki ah yanında ben de senin gibi 40 sene geçseydim. Ya tamam ama bazen uzaktan görüp bağlanmanın daha faydaları vardı. Çünkü ne buyuruyor? Peşemeni deryemeni deryemeni peşemeni. Önümdedir Yemen'dedir, Yemen'dedir önümdedir. Evliya Allah ne buyuruyor? Bazılarının bedeni bana yakındır, kalbi benden çok uzak. Ben de kalbim ondan uzak. Bazılarının bedeni uzak, kalbi bana yakın. Ben de kalbim ona yakın. Onun için yani olanda hayır var. E siz çok yakınlaşamadınız, çok görüşemiyorsunuz, gidemiyorsunuz yanına, uzaktan görüyorsunuz. Nimettir size.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 fil batın, içinden onu inkar etmeyecek. Zahiren kabul etmekle olmaz. İçi de ne olacak? Bu şey efendi bunu niye yaptı? Ya bu adam beş para etmez, ciğeri beş para etmez adama. Ammata hürmet etti ya. Bizim efendi hazretleri bazı bir adama çok hürmet eden. Bir adam vardı öyle. Yalan, dolan. Çok da meşhur biriydi. Sağ mıdır da bilmiyorum. Gelirdi işte efendi hazretleri de var işte. kurmay başkanının işte namaza başlattım. Maşallah derdi, yok benim falan paşa şöyle oldu, anlatır anlatır falan, adam da biraz derin adam tabi. Zaten kartı vardı, kartında da hiç yazardı. Kartı hiç. Ondan sonra onu dinlerdi, çok hürmet ederdi, çok ilgilenirdi falan filan, sanki efendi hazretleri saf, Sensiz saf. İnsan efendi Allah rahmet et, o da mübarek, böyle yalan dolan anladım, çok sinirim bozulur. Böyle gelirdi kapıdan bir bakardı, kolabalık, bayram falan, o da Efendinin yanına oturmuş falan, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Kapıdan bağırırdı, İhsan Efendi, Efendinin Hazretlerinin tabi arkadaşı. Hoca Efendi, bu yalancıya ne itibar edersin? Bir de o var diye girmez, içeri gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Efendi Hazretleri mübarek, böyle her kezden bir şey idare eder herkesi. Ondan sonra, ya aramızda kalırız, İhsan Efendi ki, ya hocam bilmiyor musun sen?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 Nasıl bir evliya yani? Böyle! Sen şimdi dersin ki, Allah Allah! Kırk senedir ben buradayım, ya. Benim babam geliyor, onun suratına bakmıyor. İşte bu adam okkabazın biri. Anma da iltifat etti. Hadi bakalım, kalpten bir sıkıntı çıktı. Reddetmeyeceksin. Yaptıkları işe itiraz etmeyeceksin. Hikmetini bilemezsin. Sen ledün ilmine vakıf değilsin. Perde arkasından haberin yok. Sana ilham gelmiyor.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 Zahirem tamam bu efendi hazretleri diyorum ama içimden bu nasıl iş diyorum. Olabilir mi? Olabilir, kalp sizin elinizde mi? Değil. E değilse, e ben ne yapacağım arkadaş benim kalbimde sıkıntı var. <gülüyor> o zaman yanına gitmez sohbeti terk ederdi Yani kalbini ona karşı düzeltmeye gücü yetmezse sohbetini terk eder. <gülüyor> Ta ki dışı ile içi birbirine Uyana kadar... Anladın mı? Adam o jet bizi çekip de çoluğumuzla çocuğumuzla beraber bizi misafir eden o adam sonra resimleri 10 bin, bin liraya, 10 milyona falan sattı Hürriyet gazetesine. Parayla resim satıyor. Halbuki bizim bir şerahsızlığımız yoktu orada. O çeken adam. Senelerce benim yanımda gezmiş. Ha burada sohbeti altta oturuyor. Ya ben anladım sonra biraz tabi o jet çok evvel Baktım bazı arkadaşlara bir şeyler söylüyor benim aleyhime. Ama benim de emrimde. Arabasıyla mesela Bursa'ya sohbete götürüyor, oraya sohbete götürüyor. Bir de bakıyorum bazı insanlar soğuyor. Ben biraz anladım şimdi. Neyse deştim. Deşince bunun benim aleyhime konuştu. E peki konuşabilirsin. E, ben dedim ki Ya kardeş Sen dedim e, Hem sohbete geliyorsun e, Dibinde oturuyorsun. Ondan sonra da böyle böyle arkadaşlara dediğin şeyler var. Eee? Eee senin dedi bazı amellerinde dedi bazı yanlışlıklar var. E tam olabilir. Ben peygamber değilim. Söyle bakalım dedim. Sen diyorsun ki Cem yapma. Hanebi mezhebinde Cem yapma yok. Yolculukta Cem yapıyorsun. E dedim ben hastayım. Şekere bakıyorum sıralı kan çıkarıyorum. Ondan sonra üç mezhebe göre bu caiz. Hastalık ve zorlukta da diğer Hanefi, Şafii taklit edebilir, taklit caiz. Ben bunu fetva olarak veriyorum, Hanefi'de bu yok. Ama ben yolculuklarda CEM yapabilirim, bazı kere yapmıyorum ama zoruma gelir. Ayağımı uzatamıyorum, ayağım kaldıramıyorum, 40 tane hastalığım var, yapıyorum. Bu mezhepsiz bir şey değil. Dört mezhep dışı bir şey değil. Taklit caiz. E burada ne var? Böyle şeyler. E peki sen böyle şeyler konuşuyorsun da benim yanımdaki arkadaşları benden soğutmaya uğraşıyorsun. Benim neşe rahatsızlığımı gördün? Varsa bir namussuzluğum söyle. E yok. Bunları söylüyor. Şöyle yapıyorsun beni. E ben dedim ki o zaman sen dedim sohbette benimle beraber yol açılıyor, benimle geçiyorsun, benimle gidiyorsun, bütün millet seni benim en yakınım zannediyor. Bu sefer sana soru soruyorlar. Telefon Telefonu alıyorsun, telefon veriyorsun, bütün dünyayı beraber geziyoruz. Ya burada sıkıntı oluyor. insanları bozuyorsun bana karşı. Ya adam sohbet dinliyor, namaza başlıyor. Sen adama diyorsun ki dinleme. E sen niye dinliyorsun dedi. Sohbete ne giriyorsun? Derdin ne? E dedi ben gelirim. Ya gel dedim. Arkada otur, üstte otur, altta otur. Öne geçip benim yanımda gözükmek zorunda mısın? Yok diyor ben öne gelirsem anlayabiliyorum. Arkadan anlayamıyorum. Bak şimdi. Tamam öne geliyorsun anlıyorsun. O zaman bırak bu ikiyüzlülüğü. Ya benim yanlışlarım buluyorsan gelme. Öbür türlü faydalanamazsın. İçin başka, dışın başka. Ama dedi ben dedi hiçbir hocadan bu ilmi alamıyorum. Sanki Şeyhul İslam <gülüyor> olacak beyefendi ya. Yani dedim sen bu hiçbir hocadan bu ilmi alamıyorsan, e buradan da bu ilmi alacaksan, radyo var. O zaman radyo daha yeni kuruluyordu. E ve altta gel üstte altta otur, yanımda gözükme. Çünkü benim baş adamım olarak gözüküp milletten randevu alıyorsun, telefon alıyorsun. Sonra sen bu adamları arıyorsun, ben ne bileyim senin ne yaptığını. Yani bu, bu şekil benim aklımda düşünenin, benimle görünmesi sıralı, uygun bir şey değil. önemli değil mi? İlginç, ilginç işler. Mesela şu aşağıki camide sohbet ediyor. Hızır Efendi vuruldu, şehit oldu rahmetullahi hafta. Atta ediyordum o zaman. Orada sohbet oluyor. O zaman sabah gazetesi tabii şimdiki gibi değildi, hiç elindeydi. O sabah gazetesi gelmiş tabi, ortalığı da kısıştırmak da var ya 28 Şubat dönemi. Çekiyor bir şeyler, resim falan çıkıyor. Efendim işte cihat çağrısı yaptı diye manşet. Sabahı manşeti. Ben, benim bir, bir çuval manşet olduğum gazete var. Oradan cihat çağrısı falan. Şimdi arkadan çekmiş kimse görmeden, çünkü flaş falan patlamadı biz dikkat etme. Hiç görüntü yok. O kadar adamın suratı bana dönük, bir tek onun suratı gazeteciye dönük. Ses yok halbuki. Onun yüzü gözüküyor. Bu kadar cevap herkes... Şu arkadan çeken gibi. Ya şimdi buna lüzum yok ki arkadaş yanımda gezmene yani. Önde durmana, resim vermene bir gerek yok. Onun için Baktın istifade ediyorsun, devam et. Ama baktın kalbin de ne var? Ee, sıkıntı var, ret var, inkar var, bu nasıl iş, şu nasıl iş falan filan. E o zaman ne yap diyor? Sohbetini terk et yani onunla birlikteliği Birlikte yani şey demiyoruz. Bazı dinleme gibi sohbet değil bu. Bu sohbet arkadaşlıkla beraberlik yani. Gidiyorsun, geliyorsun, oturuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Bunları terk et yani. Uzak dur. Ha ilminde mecbur istifade edeceksen. De yine dinle. Ayrı bir şey. Sohbeti bırak. Ilahi, vaatın, ne zaman bakarsın ki içinde de bir şey gelir. Ya doğru benim bilmediğim hikmetli şeyler olabilir. Bazı şeyleri yanlış gibi görebilirim ama kendi kendine uyum sağladı. Kalbin e, zahirine uyum sağladı. O zaman devam et. Beraber olabilirsin. Anladınız mı? Bu bir yani alim de olabilir aynı şey. Ders hocasıyla da olabilir aynı şey. Ama tabi mürşitte bu durum çok daha kuvvetli olur. Çünkü ne yapamaz? Alim seni yani e, manen e, sıkıntıya çok sokamayabilir. Çünkü alimin tasavvufi gücü yoksa.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 Yani Risale-i Kudüsü'ye ya, zikrediliyor? يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَبْطَلِعُونَ عَلَى أَسْرَارِكُمْ Bir alim, zahiri bir alimse senin kalbine girip senin sırrına vakıf olamaz. Çünkü keramete ermemiştir. Ama Allah dostu ise veliler keramete ermiştir. O kerametlerden biri değilse işte muhaddesliktir. Hadiste diyor ya bildirilir. E bildirince ne oluyor? Bu adamın kalbinde sana karşı şu niyet var. Evliyaullah bunu bildiği zaman sana e, ters bakar, Onların bir sui nazarına maruz kalmak da Allah'ın kılıçlarına çarpılmaktır. Rabbim cümlemizi Allah'ın oklarına hedef olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah'ın okları çok isabetli oklardır. Tabii ki bizim efendi hazretleri gibi mübarekler e, hakikaten gönül koymaz. Hakikaten adamın kalbindekini de misaf eder. Acayip afçıdır. Ben efendi hazretleri kadar müşamahkar bir zat görmedim.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 Şimdi dersimiz bu geridekleri anlatmış mıydım? Evet ki derse geçti mi bunlar? Bir, <gülüyor> He? bir kısmı geçmedi. Zahiri edep geçti de seccade adedi evet, falan. Bu öbür kısmı yürümed, batını hürmet geçmedi. Çünkü dersi atlatmayalım bir satır. Ve yahderize bir de e, Şeyh bulan insan. Şimdi müşşini buldu, bağlandı tamam. O zaman bu adamın ikinci yapacağı sakınacak. Neden sakınacak? an mücalizeti sahibi süyi e, kötü amelleri olan arkadaşlarla oturup kalkmaktan sakınacak. Şimdi tarikata girdin ama eski arkadaşlarından yine Galuga, tasavvuf bilmeyen, mürşit bilmeyen, şeyh itisabı olmayan ancak onlara vazetmek, etmek, etmek müşahede var. Ama böyle e, içli dışlı olup e, eğlence meclislerinde bulunacak derecede ee, ne yapmayacak? Onlarla düşüp kalkmayacak. لِيَقْصُرَ وَلَا اَتَشْشَيَاتِينِ الْجِنِّ min مِنْصَحْنِ kalbi. Çünkü insan şeytanları vardır. Cin şeytanları var. İnsan şeytanları cin şeytanlarından ekvadır. Daha kuvvetli. شَيَاتِينُ الْاِنْسِ اَشَدْ مِنْ شَيَاتِينِ Cin şeytanı vesvese verir gider. İnsan şeytanı adamın elini bağlayıp iple bile çeker. Onun için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 Bu dememiş mi ki ben bu yolda değilken senin karın mağarasına falan? Vay demiş, çekmiş bunu. anının çatından vurmuş. Haç'a gideceğini o mezara girmiş. Gitmiş, o da katil olmuş. Şey yani böyle fuzulü konuşmalar. Yok tövbe ettim, dönüş yaptım, dır dır dır, dır konuşuyor. Eskiyi ne açıyorsun? Allah'la aranda niye saklamıyorsun? Günahını niye söylüyorsun? Millete yaptığın günah niye şahit ediyorsun? vesaire vesaire sohbet niye dinlemiyorsun tabii ki sohbet dinleseydin başına böyle bir şey gelmezdi çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme günahını anlatacak adama ne buyurdu üstün aleyha nefsin kendine yaptığın işi setreyle kapat gizle bana ne anlatıyorsun <gülüyor> Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem istemiyordu dinlemek ne anlatıyorsun adama Allah'la aranda tövbe kul hakkı varsa yade et böyle yaptığın bir durum ve edilecek bir hak hukuk yok ancak Allah'a istiğfar edeceksin başka yapacak bir şey yok adamına katil ediyorsun işte böyle haddini bilmez kendini bilmez fuzulü konuşan arkadaşlar çok sıkıntı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 Böyle bir adamlar da var. Ben rastladım bunlara. Elimizi ayağımızı bağladık şimdi. E neyini bağladık? Böyle tevbe mi olur? Eski günlere hasret çekilerek, günahlardan lezzet duyularak, eski günah hatıraları, anıları tazelenip zevk alarak tevbe mi olur? Tevbe-i Nasuhu yazıyorum. Göğe hala bitiremedim. Tevbe-i Nasuh'ta bu şartlar var. Aklından geçip zerre kadar zevk alırsa tevbe-i Nasuh değildir diyor. Nasıl tevbe-i olacak?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 فَيُسَفَّا اَنْ لَوْفِ Böylece şeytanlığın pisliğinden, kabasetinden, yani şeytanın sebep razı olduğu vesveseleri, kalbini kirletmesinden, kalbini arındırmış olacak. Yani pisletip temizlemeye uğraşacağına, kirletmemeye bakacak. Kirletmemeye olduğu Oldu ki bir şey oldu, bir kirlendi. Tabii ki tevbe-i istiğfar her zaman için sabundur. Adamı temizlemeye, efendim Allah'ımızın,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 Onun için dünya hali diye ben millete o dünya hali bu dünya ahli damgalama sen kendin dünya ahlisin belki de. Dünya halinden uzak dur. Dünya şu zengin olan dünya ahli demek değil. Fakir olup da sadece dünyadan bahseden de dünya ahli. Ama zenginlerde çok bulunur bu işler. Parası çok olduğu için lafı çok olur tabii ki. Bazı da fakirin işte zenginin malı fakirin ağzını yorar o da ayrı dava. E şimdi... Devamlı maçtan bahsediyor. Golden bahsediyor. Diziden bahsediyor. Bu adam fakir olsa da dünya elidir. Öyle mi? Devamlı dünya ile ilgili ahirete yaramayan, dünyaya da yaramayan, fuzuri işler. Bu nedir ya? Milletin yani seçim vaadine girdi şimdi Baksana ya. Adam seçim vaadinde ne diyor? İstediğiniz gibi küfredebileceksiniz. yasağı kaldırıyorum diyor.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 Benle oturduğun zaman hep dünyalık işler ile hem de fuzuli yani. Dünyalık faydalı değil. Mesela dersi çörek otu çok faydalıdır. Ölümde başka, dersi, yer yemekten sonra bir kaşık al falan. Bu dünyalığa girmez. Çünkü bedenine sıhattir, E bedenine sıhhat de, ibadete kuvvettir. Sağlıklı olsan. Onu demiyoruz yani. Cemac gibi, dizi gibi, mesela fuzuli, o şöyle yapmış, bu böyle yapmış, o şunu yemiş, bu bunu demiş. onunla evlenmiş, bununla boşanmış. Sana ne ya?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 Bazen maddi açıdan da seni zarara sokabilir. Bir işe sokar. Kandırır. İşte onun için sen bunlardan uzak durursan kalbinde bunların kirinden bulaşığından uzak kalır. Evet. Hangisini söyleyeceksin? Yani bu insan şeytanlarının cin şeytanlarından önce zikredilmesi ee, burada insanların daha büyük e, tehlike arz ettiğini beyan etmektedir. Sana çünkü ne oluyor? Bir şey pislik atılıyor. Ali Adel Efendi Hazretleri Kaddesi ruhu buyururlardı ki nerede şimdi bu sözler yani var ya şey kaldı artık fantaziye girdi yani söze bak yani evladım der fasık bir adam yolda rastlarsın bir selam verirsin selama selam verir selam alırsın oradan sana bir pislik atlar ki yani 60 sene belki zikrederek onu temizleyemezsin. Bir şey yapmadın adamla ya. Bir nasılsın? Bir merhabadan git. Fasık biri. E şimdi fasık fasık kim yani? Fasık kim? Büyük günahlardan büyük günahlardan birini alenen yapan, büyük günahlardan birini devamlı ve sürekli surette yapan fasıktır. İçki büyük günahdır. Kumar büyük günahdır. Faiz büyük günahdır. Zina büyük günahdır. Namazı terk etmek ekber ülke 5 Beş parti kılmayan büyüklerinden büyür. E memlekette merhaba edecek bir adam. Ya e bu seversen tasavvuf eliysen önüne bakıp gideceksin. Başka ne yapacaksın arkadaş? Bir fasıkla bir merhaba edersin de bir pişti katlar sana. 60 sene temizleyemez. Ne büyük söz değil mi şimdi? Tarikat hassas bir şeydir. Tasavvuf hassas bir şeydir. Yani beyazı, Ebu Yezid el Baslami Hazretleri zikir meclisinde. Feiz kesildi. Ya dediler, yani her zaman nurdan kapılar açılıyor millet. <gülüyor> Allah, e, beyaz destami bu ya. Bir baksan adam gidiyor ya. Dediler hiç feiz yok bugün. Nasıl oldu? Mubarek ne buyurdu? Ya bir inceleyin bakalım bir şey var ya. Ne? işte birisi, başka bir tarikat eli olmayan. O da namazsız abdestsiz değil ha. Tarikat eli olmayan yani bu yolu belki de kabul etmeyen manevi yolların pek itikadı olmayan. Bir Müslüman yine o zamanın Müslümanı zaten namaz abdest garanti. Onun bastonunu almış. O bastonu asahane şeyler asaların konduğu yere kapıda gelen gel oraya koymuş. Dedi şunu çıkartın ya bizden olmayan yani tasavvuf manevi hali olmayan adamı niye bastonla alıyorsun geliyorsun? Bastonu çıkarttılar her yere feyz gel. Cüneyt Badâtide oldu. Kartal es Ya niye bir inkıta var? Yani kesiklik var, onlar halden anlıyor da bir kesiklik var, bir kopukluk oldu yani, feyiz gelmiyor. Nedir ne değildir, adamın birisi birini yelerini giymiş, yani hırkasını giymiş. O da namazlı abdestli adam, tasavvufsa mensup değil, yani bu yolun adamı değil, ehli değil. Onu yabancı diyorlar, onun ne diyorlar tasavvufta biliyor musun? Ecnevi diyorlar, ecnevi. O manen ecnevi olduğu için yeleği git çıkartmış gelmiş, feyiz avdet etmiş. Anlatabiliyor muyum?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 rofa atar, bütün hatlar kopar. O kadar bozuk adamım. Onların makamına göre. Onlar kalbi bile gözetim altına almış, Mevla'dan gayri bir şey kalbet düşürmeme çalışan bir mücadeledeki tasavvuf et. Sufi. Nasıl oluyor sofu? Herkes birbirine sofu demeye başladı. Sofu, gel bakalım. Sen nerenin sofu susu? Sofu nasıl olacak arkadaş? Sufi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 tasavvuf. Te, sat, val, fe. Te, bütün günahlardan Tevbe'nin te'si. Anladınız mı? Tevbe'nin baş harfi ne? Te, Tasavvufun baş harfi ne? Evvela bütün günahlardan devbe. Peki, sat. Sat neyin satı olsun? Rastgele olmaz tabii ki. Sabrın, ibadetlere devam. Sünnetlere devam, nafilelere devam, haramları terke devam, kaza bela geldi, Allah'tan rıza haline devam, hiç itirazsız, sabır. Ne geldi? Vav. Te-sat, vav. Vav neyi kastediyor? Vav. Efendim, vefa. Var şurada boza içmeye gidiyoruz ara sıra. O değil. Ahdi, vefa. Ahne ne? E şeyh'e biat ettin. İnne lezne bi bâye mün eke. İnne mâ bi allah. Seninle biatleşenler, Habibim Allah'la sözleşmiş olurlar. E şeyh kimin varisi? O onun o onu silsileyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisi. Beni göreni müjde, göreni görene, göreni görene. O zaman ne oldu? Geldi şeyh efendiye. E bu zata sen söz verdin mi, bu tarikat dersini yapacağım.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 Soğan yokken ben soğan yemem mi? İşte, melekler geliyor yanıma. Zikir yapıyorum. Soğan kaçırır falan. Soğan yokken. Soğan gelince kabuğu gitti. Nasıl oldu soğan? Derviş. kaçar? an? He? Derviş. Beş an. Nasıl olacak? Derviş. Önüne gelen birbirine. Derviş gelecek. Derviş. Bizim dervişler diyorlar. Şimdi öyle de başladılar tekkelerle işte. Nasıl D'si dünyayı. R'si riay, R'si varlığı. vücudun varlığı. Vücut Arapça varlık. Y'si yalan. Ş'si şehveti. Terk ediyorsun da derviş olacaksın. Nasıl olacak? Her şey ucuzladı ya. Önüne gelen molla. Gel molla bakayım. Mollayı küçük talebeye deniyor zannediyorlar. Halbuki molla cami.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 Şeyh Velazetlerin Veli Hazretleri'nin müritlerinden birini o haller arzu oluyormuş. Sonra, e, ayılınca, evladım demiş, kaza ediyor musun namazları? Niye kaza edeyim efendim demiş, en büyük murakabe hali geldi zaten. <gülüyor> Olur mu oğlum şerahsız tarikat olmaz demiş. Sen kendinden geçtin baygın gibi bir şeysin O zaman mazur olursun ama ayıldığın zaman mutlaka onları aynı rükullerine riayetle iade edeceksin. Evliya Allah, şerahatı muhafaza ederler. Ama bir hal geldi, adam kaldı dedim. Bir gün kaldı. Yani ayılamıyor ki. Manevi bir haldir o. Onu yaşayan bilir. Sakın siz numaralara başlamayın, Ayak yapmayın bu işlerde. Hal gelmeden hal var gibi günü. Münafık olursun sonra. Zındık olsun. Ama böyle haller olmadı değil bazı zatlara. Nesitü'l yevme min aşki salati ve heladri gada'i bin aşağı mısri emektubatta da var. Ya diyor aşkımdan namazı unutmuşum.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 alem Ceberut var, alem-i Lahut var. Sen hangisindesin? Allah'u ben yani biz bizim mahalledeyiz yani, bizim evden çıkıyoruz da buraya geldik, şimdi eve gideceğiz. Sen de uzattın, kısarttınsan iyi olur diyorsun bana. E, dolayısıyla, sen de <gülüyor> hangi alemde olduğunda haberin yok, sen öbür alemdesin yani. Onun için, iş ehline havale etmek lazım. Ehlinin de e, bazı hallerini, sen kendi aklına, mantığına göre de yorumlamamak lazım tabii ki. Ama demin dediğim gibi, zaten o aşktan manevi hal gelmişse zaten kendinden haberi yok, bu baygın dedi Ayıldığı zaman ne yapacak? Sorardılar. Bazı veliler vardı, devamlı hal üzereyle. Sade farz namazlarda kalkabilirdiler. Farzı kaçırmazlar, geri kalan da devamlı böyle baygın. E bu yat meselesidir. Herkesin tecellisi farklı olabilir. Mevla'nın ile meşgul olur. Sen onu belki baktın ki nafile kılmadın. E nafile kılmadı ama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 vaktine göre hareket eder. Yani feyzin geldiği olur, kesildiği olur, halden hale girebilir. Ama safi olursa, safi işte artık arınmış. Arınmış olursa farigun akül hal. O halden farig olur. Çünkü hal insanda gelir geçer. Feyz hali, feyizsizlik hali, ağlama hali, gülme hali, tembellik hali, şevk hali, hal değişir. Makam değişmez. Yani onun için hallerden, Çıkıp da makamlara gelebilirsek sabitleşeceğiz inşallah. Hala halden hale giriyoruz, değil mi? Nasıl sizin durumunuz? Halden hale giriyor. Efendim hazretleri hiç halden hale giriyor mu? Makamı sabittir. Ama tabii ki bizde bu haller olur. Biz daha çok ufaktayız, çok ucuz işler değil, alt haller değil. Allahü Alemu Habibilahül <gülüyor> Velahwal, Habil Hale Neyleh Senel Hal, ey seneleri. Havalan ettiren, develan ettiren, döndüren Allah. Halimizi hallerin en güzeline döndürüyor A Allah. Amin. Senenin adı da havildir. Hep döndüğü için. Havl, hal. Ha, zaten bu e, Zülitçe son günlerdeyiz. Bu ayın sonunda okunacak dualarda bu da var. Aşure'de bu dua da var. Çünkü neden? İnşallah önümüzdeki sene en güzel hale intikal ederiz inşallah. Amin. Manen yetişiriz feyizlere, bereketler. Garg oluruz. فَالَا تُلِّحَالَ en يَخْتَعَرَ الْفَقْرَعَ الْغِنَةِ Yani her halükarda fakirliği e, zenginliğe tercih edecek. Yani tasavvuf ehli zenginlik Allah verirse zor, zorla da reddedemezdir ama e, fakirliği ile zenginlik arasında e, muhayyer kalsa neyi seçmesi? Fakirliği zenginliğe tercih etmeli e, ve fakirliği tercih ettikten sonra da sabredip de rıza göstermeli. Onun için evliyalullah vasiyetlerinde ne bulurmuşlar? Fakirlikte hafiflik var. Hafiflik de demek, malın çok yok, hesabın az. Hafiflik var. Safa var, malın çok olmayınca düşüneceksin kalbinin meşguliyeti az olur. Ama bazı da öyle zengin var ki, kalbini meşgul etmezmiştir. Bazı da öyle fakir var ki, o facik iğneyle, iplikle kalbini meşgul eder. O da ayrı bir dava. Evet. Dünyanın azına kanaat Kanat kanat dikenli ناف kanat mitmeyen bir hazineydi. Eee gayretin velayet ana şükrem kesbir yer ne olsun efendim nafakan elinin kazancından olsun. Elinin kazancından. Abdül Fettah Veliazet Hazretleri ise gelmiş. Abdülkadir Kadir Geylani Hazretlerinin 4. torunu Kastamonu'ya. Neler var o Kastamonu'da ya? Ne veliyle çok büyük yani Abdülkadir Gelihaniye de yakın yani üçüncü, dördüncü torun. O mübarek zaten işte biraz Orada istememişler önce bir Şehir işte bin kişi falan gelmişler Bağdat'tan. Demişler şuralarda yerleşin. Orada da yerleşin. Orada da yerleş, oralarda da yılandı bulandıymış. Sonra neyse yılanlar hep ona itaat etmişler. Orayı terk etmiş, yılanlar gitmişler. Geçen bir arkadaş ya diyor Cuma günü burada namaz kılıyorum. Cuma namazını kabrin yanında böyle tam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 ikram edenler olmuş. Bazı yemek getirenler olmuş. Bir şeyler olmuş öyle. Abdülkadir Geylan Hazretleri şeye girmiş mübarek. Rüyasına girmiş. Evladım demiş. Bu milletten gelenden gidenden olacak hiç şey Çalışman lazım. Ne yapalım dedeciğim demiş. Rüyada rüyada. Demiş ki bu topraklar kendire müsaittir. Kendir mi, Kendin mi? Kendin mi? Kendin mi o? Kendir mi ekliyorlar kastamonu? He? Yok sarımsak taş yok. Kendir var. Ee, buralar ona müsaittir demiş, ee, ondan sonra ekmiş, öyle güzel mahsul almış. sonra millet de başlamış. Hatta şimdi kitapta da diyor ki her sene onun bir mevsimi varmış, hala ekiliyor, küçülüyor, orada duada ilk Abdülfettih Ameli'nin ruhuna diye hala pazarda duayla başlamışlar o pazara. Yani e, senin kazancın diyor elinin kesbinden olsun, yani yediğin en helal şey e, Davud Aleyhisselam'ın rızkı, Davud Aleyhisselam nereden geldi? Elini kazancından yerdi. De de Yarın ne olur ne olmaz diye stok yapma. Yani siz biraz yapabilirsiniz idare eder ama e, yani bu tam tasavvufta pek stok olmaz. Ama haram değil yani stok yapmak. Onu da başlıyorum. Hani et mesela kavurma yaptın, ayırdın kurbandan, beş altı ay yiyorsun da bazısı bir daha seneye kadar yiyen de var. Demek hiç misafir gelmiyor. Demek hiç kimseye dağıtmaz. Neyse boşver. Belki fazla kurban kesmiştir. Zengindir, birinde kurba, küpe ayırmıştır. Olsun, Allah kabul eder. Yani stok yapmak haram demek değil. Bu tasavvufta diyor. Çünkü rızkı Allah kebildir. Rızkı Allah kebildir. Sen de ben miskinlerden olayım, fakir. Ah hocam ah, evlenmeden deseydin bu lafı ben tam tasavvufa uyardım da bizim karı böyle mesakin rütbesini falan, fukara, derviş falan hiç tanımaz. Değil mi?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 Karıdan bir çift ayak yemeden hutbeye çıkmazdılar bazı veliler. Abdülhamah Efendi Hazretleri öyleydi. Ve Yahya Efendi Şeyh'i son şeydi. Hanımından sonra zorla müritleri boşattılar. Kafa göz canmadan. bu zat çıkıyormuş sohbete. Çok büyük veliymiş. Zorla boşattırdılar ya. Müritleri dayanamadı artık ya. Kadına da el değdiremiyorlar. Dedi ki beni boşattırdınız ama bütün manevi halim gitti. Ne feyzin vardı dedi ya.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 karşılığı bırakacak. Çünkü o zatı görse artık devlet işlerini bırakır yani maneviyata dönünce. onun düşün dedi, sen devletin başına lazımsın. Bizi görmen uygun değil. Ee, öyle yap. E demek ki sen insanların Rabbine ihtiyacını arz edersen, herkesten gönlünü çekersen Mevla seni kimseye muhtaç etmez. Ve böylece herkesi sana muhtaç eder. Celle ve celle celaluhu. Şimdi,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 Yine bize şunu mu bunu mu diye tercih hakkı vermeyip, çoğumuzun fakir etmeleri... E ben çok da fakir sayılmam da. Ama tehliflerimi yiyorum, başka bir şey yok. Babam... Habrikalar iflas et. Zenginlik dönemlerimiz vardı da, onlar geçti. E şimdi işte tehliflerimden helaldir. Tehliflerimden şey yapıyorum. sohbetten ücret almıyorum. Onlarla da geçiniyorum elhamdülillah. Geçiniyorum. Ama fakir de sayılmam. Ama çok zengin de biri, sayılmam.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 Böyle çok büyük bir zengin, büyük değil küçük de zengin olacak halim yok yani. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Evet. E buna göre e, tercihte kalanlar için fakirliği tercih etsin diye Evliya Allah etti bize şimdi. Ondan sonra e, İmam Gazali Hazretlerimiz çok önemli, bazılar ve saatlerde bulunacak tasavvuf iki kastettir İşte birisi istikamettir, diğeri halktan sakinliktir, işte insanlardan ayrılmak. Bu konulardan bizi irşad edecek. Allah'ım ruhunu şad eylesin, kalbini nur eylesin, derecelerini ali eylesin amin. Amin rabbil Muhammedin. Allah'ım cennet. Allah'ım ve cennet. ve Allah'ım cennet ama min Şu kadar dualarım. biri tutsa abat <desconçaki> olduk ha. Biri tutsa cennet, cemalullah, rızaullah. Cemaatte yapılan dua mutlaka kabul olur. Mutlaka o hadise giriyor bu cemaat olduğu için. Allahümme inna min khayrima aseleke minhu nebiyyüke muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne'udu buke musherim aseleke muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ente'l musta'anu aleyke'l belâhü ve lâ havle ve lâ kuvvete اللهم إنا نسألك من الخير كل يا عاجله ربنا أتنا من لديك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتبع لنا نورنا لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Amin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammed, mu'alâle aleyhi sahibu'ya selam. Teslimen kesîrâ, dua Allah'ımızın kabulü, hayırlı müradlarımızın husulü için buyurun. As-salatu ve selamu aleyke ya Rasûlullah. As-salatu ve selamu aleyke ya hamîm Allah. as ve selamu aleyke ya seyyidil evveline velâfirîn. Sübhâne rabbike rabbil izzet-i ammâ sohûn. Ve selamun alel muhselîne velhamdülillâ rabbil âlemîn. Ne şifa isteyenler varsa ne hususta devalarını halka ile yağın. Amin. Acilen şifalarını halka ile yağın. Amin. Ya Rabbi gelip gelenlere hüçlü katibe nasip eyle yağın. Amin. Vadesi dolmayıp yaşayacak olanları süründürme ya Rabbi. Amin. Şifa ver ya Rabbi, Amin. deva ver ya Rabbi. Amin. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed Allah Allahu salli ve sellem. ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin nebiye mi. El habibil kadri. El alihi ve sahbihi. Amin. Yaşurufu ruhu nebi Muhammed sallallahu ve هموات أمعت الأعموات المسلمين وهموات الأعموات الحاضرين وإلى أرواح الشهداء المذكورين في هذه الجلسة وإلى أرواح هموات والميتات المذكورين أسفاهم في هذه الجلسة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين